291. mektup. Bu mektup Mevlana Abdülhay için yazılmıştır. Tevhidi vücudi ve tevhidi şuhudi mertebeleri bildirilmektedir. Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla, bu mektubu yazarken Allahu Teala'dan yardım istiyorum. Ailemlerin Rabbi olan Allahu Teala'ya hamdolsun. Onun aline ve ashabının hepsine salat ve selam olsun. Allahu Teala seni de anlayışını artırsın. Birçoklarına tevhid ve vücudi bilgisinin hasıl olması, tevhid murakabesini çok yaptıkları içindir. La ilahe illallah kelimeyi taibesini, Allahu Teala'dan başka hiçbir şey yoktur diye çok düşünmeden de hasıl olur. Tevhid bilgilerinin böyle uğraşarak elde edilmesi, hayalin kaplanmasından olur. Tevhidin manası çok düşünülünce hayalde yerleşir. Sonradan elde edildikleri için bu bilgiler kalıcı olmaz. Tevhid bilgilerinin sahibi hal sahibi değildir. Çünkü hal sahipleri erbabı ı kulüptür. Bununsa o zamanda kalp makamından haberi yoktur. Yalnız tevhid ve vücudinin bilgisini elde etmiştir. İlmin de dereceleri vardır. Her biri birbirinden üstündür. tevhid ve vücudi bilgileri birçoklarına da kalbin muhabbetinden ve çekilmesinden hasıl olur. Önce manasını düşünmeden çok zikir ve murakabe yapılır. Böyle çalışarak veya yalnız Allahu Teala'nın ihsanı olarak kalp makamına gelir. Bu makamda cezbe hasıl olur. Eğer bunlarda tevhid-i vücudi cemali hasıl olursa özledikleri çok sevdikleri için olur. Sevdiklerinin masivası gözlerinden örtülür. Masivasını görmeyince ve bulamayınca halletten başkasını yok bilir. Böyle tevhid hallerden hasıl olur. Vehim ve hayalle ilgisi yoktur. Böyle olan erbabı ı kulüp eğer âleme geri döndürülürse, sevdiklerini âlemin her zerresinde görürler. Her şeyi sevgililerinin güzelliklerini gösteren bir ayna bilirler. Eğer Allahu Teala'nın lütfu ve ihsanıyla kalp makamından çıkarak kalbin sahibine dönerlerse, kalp makamında hasıl olmuş olan tevhid marifeti yok olmaya başlar. Ne kadar çok yükselirlerse, kendilerini bu marifetten o kadar daha ilgisiz bulurlar. Bunlardan birkaçı bu marifet sahiplerini beğenmemeye, onlara dil uzatmaya bile varmışlardır. Rukunettin Ebülmekaremi Semani böyledir. Başka birkaçı da bu marifet yok olduktan sonra bu bilgileri savunmakla veya kötülemekle hiç ilgilenmezler. Bu satırları yazan tevhid marifetinin sahibine dil uzatmaktan sakınırım. Onlara yakınmayan bir şey söylemem. Onlar da bu hal kendi istekleriyle olsaydı o zaman beğenmemenin ve dil uzatmanın yeri olurdu. Onlar da bu hal istemeyerek ellerinde olmayarak hasıl olmaktadır. Bu hal onlara hakim olmuştur. Bunun için bir şey denilmez. Sıkışık olana bir şey söylenemez, kötülenemez. Fakat bu marifetin üstünde başka marifetin bulunduğunu da bilirim. Bu halin ötesinde başka hal vardır. Bu makamda kalmış olanlar birçok üstünlüklere kavuşamazlar. Yüksek makamlara çıkamazlar. Sermayesi az olan bu fakir zikirler ve muhabbetler yaparak tevhidin ne demek olduğunu düşünmeden hatta hiç uğraşmadan yalnız Allahu Teala'nın lütfu ve ihsanıyla feyizler, nurlar kaynağı, hakikatlerin, marifetin üstadı Allahu Teala'nın razı olduğu dinin kuvvetlendiricisi Üstadımız ve Efendimiz Muhammed Baki Hazretlerinden zikri öğrendikten ve yüksek teveccühü ve iltifatlarına kavuştuktan sonra kalp makamına çıkardılar. Bu marifeti açtılar. Bu makamın bilgilerini ve marifetlerini bol bol ihsan eylediler. Bu marifetlerin inceliklerini gösterdiler. Uzun zaman bu makamda bulundurdular. Sonra köle okşamak olgunluğuyla bu köleyi kalp makamından çıkardılar. Bu marifet yok olmaya başladı. Yavaş yavaş azalarak büsbütün yok oldu. Bu hallerimi anlatmak, bu yazıların keşif ve zevk yoluyla yazılmış olduğuna inandırmak içindir. Başkalarına uyarak, öyle sanarak yazılmadığını göstermek içindir. Birçok evliyanın başlangıçta tevhid marifetini bildirmeleri onları hiç küçültmez. Marifetler kalp makamındayken hasıl olur. Bu fakirde o zaman tevhid bilgileri, risaleleri yazmıştım. Sevdiklerimizden birçoğu o yazıları her yere yaydıkları için onları toplamak güçleşti. Toplamayıp öylece bırakıldı. Tevhid marifetlerini söyleyenler o makamda kalır. İleriye geçemezlerse o zaman aşağılık olur. Tevhid erbabından birkaçı da kendi şuurtlarında tam yok olur. Bu şuurta yok olmayı elden hiç kaçırmamak, varlıktan hiçbir şeyin kendilerinde kalmamasını isterler. Kendilerine ben demeyi küfür bilirler. ''Bunlara göre en son mertebe fena mertebesidir. Yani yokluktur. Müşahedeyi bile bir bağlılık bilirler. Bunlardan birkaçı adem olmak, geri hiç dönmemek istiyorum.'' buyurmuştur. Varlığı hiç istemezler. Muhabbete feda olmuşlardır. Hadis-i de ''Öldürdüğüme karşılık olarak kendimi veririm.'' buyuruldu. ''Öldürülenler bunlardır. Varlık onlarca ağır bir yüktür. Bunların rahatları hiç yoktur. Çünkü gaflette olan rahat olur.'' Bunlar devamlı olarak yok olmuşlardır. Gafletin yeri yoktur. Şeyhülislam Hirevi buyuruyor ki: "Ben az bir zaman hak taladan gafil eden bir kimsenin günahlarının aff olmasını umarım. İnsan yaşayabilmesi için gaflet lazımdır. Allahu Teala çok merhametli olduğundan onların her birini yaratışlarına uygun olan işe uğraştırmaktadır. Böylece gaflet hasıl olmaktadır. Varlığın yükü hafiflemiştir." Birkaçını da sima ve raksa alıştırmıştır. Birçoğunu kitap yazmak, ilim ve marifetler yaymak yoluna koymuştur. Kimisini de muhabbolan işlerle meşgul etmiştir. Şey Abdullah-ı köpeklerle sahraya girdi. Bir kimse büyüklerden bunun sebebini sordu. Kendini varlık yükünden kurtarmak için böyle yapıyor buyurdu. Allahu Teala bunlardan kimisinde tevhid-i vücut ve kesrette vateti görmek bilgisini verdi. Böylece bu yükten birkaç saat rahat oldu. Sıddıkiye büyüklerinden birkaçı da tevhid marifetlerinin görünmesi bunun içindir. Bu büyüklerin nispeti tam tenzihe varır. Ailem ve ailemde şuhutla iş yeri yoktur. Rehberlerin başı, hakikatlerin ve marifetlerin kaynağı, dinin yardımcısı Habe-i Ubeydullah Ahrar'ın tevhidi vücut ve kesrette vahdeti görmek bilgilerine uygun marifetleri yazmasında böyledir. Fıtrat kitabında tevhid ve buna benzer bilgiler vardır. Bu bilgiler ve marifetler kendisinin alemle oyalanması içindir. Yüksek hocamızda fıkarat kitabındaki bilgilere bazen marifetler yazması böyledir. Bu tevhid bilgileri ne cezbeden ve ne de görülenin sevgisinin kaplanmasından değildir. Bunların alemle ilgileri yoktur. Onlara alemde gösterilenler onların görmekle şereflendirdikleri hakikatlerin zırları benzerleridir. Şuna benzer ki bir kimse güneşe aşık olsa hep güneşe bakarak kendini ve alemi unutsa kendini hatırlaması için güneşten başka şeylere bağlanarak onun ışıklarının parlaklığından biraz kurtularak rahat etmesi için güneşi bu alemin aynalarında gösterirler. Böylece onun bu alemde ilgisini sağlarlar. Ara sıra bu alem güneşin kendisi de güneşten başka hiçbir şey var değildir derler. Başka zamanda alemin her zerresinde güneşi gösterirler. Sual. Alem güneş değildir. Bunu güneş olarak bildirmek yanlış değil midir? Cevap. Alemde bulunan her şeyin ortak oldukları yerleri vardır. Birbirine benzemeyen yerleri de vardır. Hak Teala sonsuz kudretiyle birçok faydayı sağlamak için bunların benzemeyen yerlerini gözlerinden örter. Yalnız ortak yerlerini görürler. Hepsi birdir. Ayrılık yoktur derler. Böylece güneşi de bu alem olarak görürler. Hak taala'nın bu alemle hiçbir ilişkisi yoktur. Fakat isim benzerliği bakımından alemle birleşmiş görürler. Şöyle ki Hak Teâlâ vardır, alem de vardır. Bu iki varlık her ne kadar başkaysa da isim benzerliği vardır. Bunun gibi Allahu Teala bilicidir, işiticidir, görücüdür, diridir, gücü yetendir, dileyicidir. Alemin birkaç parçası da böyledir. Ondakilerle bundakiler birbirlerine er ne kadar benze meselerde, sonradan olan varlığın çürük yerleri ve sıfatlarının aşağı tarafları onların gözünden örtülmüştür. Bunun için Hak-ı alemle birleşmiştir diyebilirler. Tevhidin böylesi en yükseğidir. Böyle marifet sahipleri bu hale malut değillerdir. Bu marifetleri sekirden ileri gelmemiştir. Bu fayda için bu hale düşürülmüşlerdir. Marifet onları sekirden safa getirir, kendilerine rahatlık verir. Başkalarına sima ve raksla ve birçoğunda da mübah işleme ile meşgul etmek de rahatlık vermeleri gibi. Tasavvuf büyüklerinden çoğunu kendi gördüklerine benzemeyen şeylerle oyalarlar. Bu büyüklerse gördüklerine benzemeyen şeylere dönüp bakmazlar, onlarla oyalanmazlar. Bunun için ailemi bunların gördüklerine benzetmişlerdir. Yahut onun alemin her parçasında göstermişlerdir. Böylece birkaç zaman yüklerini hafifletmişlerdir. Bu aşağı kul, tevhidin bu son şeklini keşif ve zevk bilmiyordum. Yukarıda yazılmış olan ikisini biliyordum. Bu sonuncusunun da bulunduğunu sanıyordum. Bundan dolayı kitaplarda ve mektuplarda yalnız ikisini, hatta yalnız ikincisini yazmıştım. Tevhidi vücudi yalnız böyle bildirmiştim. Fakat büyük hocamızın vefatından sonra mübarek mezarını ziyaret için Allahu Teala'nın belalardan korunduğu Delhi şehrine gitmiştim. Bayram günü mübarek mezarını ziyaret ettim. Mübarek mezarına tebecüh edince mukaddes ruhundan çok iltifat göründü. Kimselere okşamak yüksekliğinden dolayı kendi nispeti bu fakire ihsan buyuruldu. Bu nisbet Haca Ahrar Hazretlerinden gelmekteydi. Bu nispete kavuşunca bu bilgilerin ve marifetlerin iç yüzünü zevk yoluyla anladım. Böylece bu büyük derdeki tevhid-i vücudinin kalbin cezbesinden veya muhabbet kaplamasından olmadığı, belki yüklerinin hafifletilmesi için ihsan edildiği anlaşıldı. Bu anlayışı açıklamayı çok zaman uygun bulmadım. Fakat birkaç kitabımda, o eski marifet yazılmış olduğundan kısa görüşlü kimseler bu yazılardan o iki büyük zatın küçültülmesi lazım olacağını zannetti. Çünkü o iki büyük zatın yolu tevhid yoluydu. Bu kısa görüşlüler fitne çıkaran sözlere başladı. Öyle oldu ki bu hayalleri, istekleri az olan talebelerin çalışmalarına gevşeklik verdi. Bunları görünce tevhidin bu kısmını da açıklamayı uygun buldum. Bu yazıma vesika olmak için herkesçe bilinen bir olayı da bildiriyorum. Hocamızı çok seven bir zat dedi ki, hocamızdan işittim. Bizim tevhid sahiplerinin kitaplarını okuyarak bir nispet edindiğimizi söylüyorlar. Böyle değildir. Maksat kendimizi biraz gafil etmektir buyurdu. Bu sözleri yukarıdaki yazımızı kuvvetlendirmektedir. Faziletli Şeyh Abdülhanke Dehlevi hocamızı çok sevenlerdendir. O söyledi ki ağca Hazretleri vefatından birkaç gün önce buyurdu ki çok iyi anladım. Tevhid dar bir sokakmış, geniş cadde başkaymış. Böyle olduğunu önceden biliyordum fakat şimdi daha iyi anladım. Bu sözünden anlaşılıyor ki son mertebelerin de tevhidle ilgileri kalmamıştı. Başlangıçta tevhid marifetinin de bulunması bileke değildir. Büyüklerden çoğunda bu ilk zamanda öyle bilgiler hasıl olmuştur, sonra bundan ilerlemişler yükselmişlerdir. Sıddıkiye'nin cezbe makamına kavuştuktan sonra Hace Bahandin Hazretlerinin yoluyla hacı Ahrar Hazretlerinin yolu birbirinden ayrılmaktadır. İlimleri ve marifetleri de başkadır. Hacı Ahrar Hazretlerinin teveccühünde annesinin babasının nispeti çoktur. Bu nispet dedelerine birbirinden gelmiştir. Yukarıda bildirilen fena ve yokluk o büyüklerin nispetindendir. Bu fakir gençlere daha faydalı olmak için talebeleri Hace Bahattin Hazretleri'nin yoluyla yetiştirmeyi uygun buldu. Bu yolun ilimleri ve marifetleri İslamiyet'in ilimlerine daha yakındı. İslamiyet'in temelden sarsıldığı böyle bozuk bir zamanda o yolun bilgilerini yaymayı uygun buldum. Talebeyi yetiştirmek için bu yolu seçtim. Hak Teala eğer ahriye yolunun bu fakirle yayılmasını dileseydi, alemi onun nurlarıyla doldururdu. Çünkü bu iki büyüğün her birine nurlarını bol bol vermiştir. Her iki büyüğün yetiştirme yolunu açmıştır. İhsan sahibi yalnız Allahu Teala'dır, dilediğine verir. Allahu Teala'nın ihsanı çoktur. Farisi'nin dediği gibi, o padişahın ihsanı boldur. İki alemi bir fakire verir. ''Padişah bir fakir kapısına gelirse şaşma, büyüklük budur.'' Ve Doğan suresi 11. ayetinin ''Rabbinin nimetlerini anlat, meal-i şerifine uyarak birkaç kez bilgiyi açıkladım. Hak, ta hak taliplerini bundan faydalandırsın. İnanmayanların inkarlarının artmasından başka bir şey olmayacağını biliyorum. Fakat yalnız taliplerin faydalanabileceklerini düşünüyorum. İnanmayanlar hesaba katılmaz ve onlara bakılmaz.'' Bakara suresi 26. ayetinde mealen onunla çoğunu yoldan kaydırır, çoğunu da doğru yola kavuşturur buyuruldu. Keskin görüşü olanlar iyi bilir ki fayda düşünerek bir yolu seçmek bunun başka yoldan üstün olduğunu göstermez. Öteki yolun daha aşağı olduğu anlaşılmaz. Farisi'nin dediği gibi kolay olur şehrin kapısını kapamak, mümkün olmazsa düşmanın ağzını kapamak. Bütün nimetlerin ve ihsanların sahibi olan Allahu u Teala'ya her zaman hamda olsun. Onun peygamberine ve seçilmiş olan âline ve en iyi olan ashabına sonsuz salatı ve selamla dualar olsun. 292. mektup. Bu mektup Abdülhamit Bengali'ye yazılmıştır. Tasavvuf yoluna lazım olan edepler ve onların birkaç şüphelilerinin gidermişin bildirilmektedir. Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla, Peygamberinin edepleriyle bizleri edeplendiren ve Muhammed Mustafa'nın ahlakına kavuşturan Allah'ımıza hamdolsun. Bu yolun salikleri ikiye ayrılır. Ya mürid olur, ya murah olurlar. Murad olanlara müjdeler olsun. Cezbe ve Muhammed yolundan bunları durmadan çekerler. Aradıklarına ulaştırırlar. Lazım olan her edebi pir yardımıyla veya arada pir olmadan bunlara öğretirler. Yanıldıkları zaman haber verirler, ondan dolayı bir şey yapmazlar. Eğer rehbere ihtiyacı olsa kendini aramadan, uğraşmadan ona kavuştururlar. Kısaca Allahu Teala'nın sonsuz olan ihsanı onun her zaman imdadına yetişir sebep yaratarak veya sebepsiz olarak işini görürler. Şura Suresi 13. ayetinde mealen Allahu Teala dilediğini seçerek kendine kavuşturur buyuruldu. Talip olanların arada vasıta olmadan kavuşmaları çok güçtür. Cezbe ve suluk nimetine kavuşmuş olan, fena ve bekayla şereflenmiş olan seyri illallah ve seyri fillah ve seyri anillahi billah ve seyri fil eşya-i billah yollarını geçmiş olan vasıtanın yardımı lazımdır. Bunun cezbesi suluktan önce olmuşsa da muradından olarak yetiştirilmişse de bulunmaz bir nimettir. Onun sözleri ölmüş kalpleri diriltmek için devadır. Bakışları şifadır. Taş kesilmiş kalpler onun muhabbetine kavuşmayla yumuşak olur. Böyle zahvetti bir rehber ele geçmezse meczup olan salikte bütün bir nimettir. Bu da talifleri yetiştirebilir. Onun yardımıyla fena ve beka nimetine kavuşur. Farisi'nin dediği gibi. Gökler aşağı bakılırsa aşağıdır, yoksa toprağa göre çok yüksektir. Allahu Teala'nın lütuf ve ihsanıyla böyle olgun ve oldurabilen bir zat ele geçerse, onun şerefli vücudunun kıymetini bilmelidir. Kendini ona tam teslim etmelidir. Kendi saadetini onun rızasına kavuşmakta aramalıdır. Onun razı olmadığı şeyleri kendi için felaket bilmelidir. Kısaca bütün istekleri onun rızasına kavuşmak olmalıdır. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam, bir kimsenin bütün istekleri benim getirdiğim şeyler olmadıkça iman etmiş olamaz buyurdu. Sohbetin edeplerine uymak ve şartlarını gözetmek bu yolda herhalde lazımdır. Feyiz yolu ancak bununla açılır. Bunlar gözetilmezse hiçbir şey elde edilmez. Ondan fayda elde edilemez. Çok lazım olan edeplerden ve şartlardan birkaçını bildiriyorum. Can kulağıyla dinleyiniz. Talip, gönülden her şeyi çıkarıp bütün varlığıyla pirine bağlanmalı. Onun yanında ondan izin almadan nafile ibadeti ve zikir yapmamalıdır. Onun yanındayken ondan başka hiçbir şeye bakmamalıdır. Bütün gücüyle ona bağlanıp oturmalıdır. O emretmedikçe zikir bile yapmamalıdır. Onun yanında farz ve sünnet namazlarından başka namaz kılmamalıdır. Bir sultanın veziri sultanın yanındayken kendi elbisesine bakar. Eliyle kuşağını düzeltir. O anda Sultan ona bakıyordu. Kendisinden başkasıyla olduğunu görünce onu azarlayarak benim vezirim olasın da benim karşımda elbisenin kuşağıyla oynayasın, buna dayanamam diyerek onu azarlar. Düşünmelidir ki bu alçak dünyanın işleri için ince hedeflere dikkat edilince Allah'a kavuşturan işlerde hedefleri tam ve olgun olarak gözetmek ne kadar çok lazım olacağı anlaşılır. Kendi gölgesi onun elbisesine veya gölgesine düşmeyecek bir yerde durmaya veya oturmaya dikkat etmeli. Onun namaz kıldığı yere hiçbir zaman basmamalı. Onun afdest aldığı yerde afdest almamalıdır. Onun kullandığı kabları kullanmamalıdır. Onun yanında hiçbir şey yememeli, içmemeli ve kimseyle konuşmamalıdır. Hiç kimseye, hiçbir yere bakmamalı. O yokken onun bulunduğu yere doğru ayak uzatmamalı. O yere doğru tükürmemelidir. Onun her yaptığını, her söylediğini yanlış görünse bile doğru ve iyi bilmelidir. O her şeyi ilhamla ve izinle yapar. Bunun için hiçbir işine hiçbir şey söylenmez. İlhamında hata olsa bile ilhamda yanılmak, iştihatta yanılmak gibidir. Ayıplamak ve karşı gelmek caiz olmaz. Bu yolda vasıta olanı seven bir kimseye onun her yaptığı ve her sözü sevgili gelir. Ona karşılık vermenin yeri olmaz. Terişte, yemekte, içmekte, elbise giymekte, yatmakta ve ibadetlerde hep ona uymalıdır. Namazı onun gibi kılmalı. Fıkı, onun ibadetlerini görerek öğrenmelidir. Farisi'nin dediği gibi, Bir güzelin yanında bulunsa kişi, bağ ve bostan ve güllerle olmaz işi. Onun hiçbir işine, hiçbir sözüne hardal tanesi kadar bile karşılık vermemelidir. Karşılık veren mahrum kalmaktan kurtulamaz. İnsanların en aşağısı bu büyüklerde kusur gören kimsedir. Allahu Teala bu büyük belalardan bizleri korusun. Onda bir harika, bir keramet aramalıdır. Gönlünde böyle bir şey geçirmemelidir. Bir mümin bir peygamberden bir mucize istediği hiç görülmüş müdür? Kafirler ve inanmayanlar mucize ister. Farisi'nin dediği gibi, mucizeden maksatı düşmanı kırmaktır. Nebi'yi sevmek demek ona uymaktır. İmana gelmez herkesi mucizeyle. İmana kavuşur insan muhabbetle. Gönülde bir şüphe hasıl olursa hemen bildirmelidir. Şüpheyi çözmezse kusuru kendinde bilmelidir. Bir de hiçbir kusur görmemelidir. Rüyalarını ondan saklamamalıdır. Tabirlerini ondan beklemelidir. Kendi yaptığı tabiri de söylemeli, doğru olup olmadığını sormalıdır. Kendi keşiflerine güvenmemelidir. Bu dünyada doğru ile yanlış karışıktır. Haklı ile haksız bir aradadır. Sıkılmadıkça ve izin almadıkça ondan ayrılmamalıdır. Ondan ayrılıp başkasına gitmek mürid yakışmaz. Sesini onun sesinden yükseltmemelidir. Onunla yüksek sesle konuşmak edepsizlik olur. Kendine gelen her feyzi, her keşfi ondan bilmelidir. Rüyada başka şeylerden feyiz geldiğini görürse onları da kendi şeyhinden bilmelidir. Bütün üstünlüklerin ve faziletlerin onda bulunduğunu, kendine uygun olan feyzi, bu feyze uygun olan bir zat şeklinde olarak ondan geldiğini ve onun latifelerinden o feyze uygun bir latifenin o zat şeklinde göründüğünü bilmelidir. Kendisi olarak yanılarak onun latifesini başka zat sanmış, feyze ondan geliyor bilmiştir. Bu büyük bir yanılmaktır. Ak Teala yanılmaktan korusun. İnsanların en üstünü hürmetine, saadete vasıtı olan ve zata inancı ve sevgiyi doğru eylesin. Kısaca tasavvuf başının başı hedeftir. Atasözü olmuştur. Edebi gözetmeyen bir kimse Allahu Teala'ya kavuşamaz. Edeplerden kaçını yapmadığı için üzülürse ve edepleri yerine getirmezse ve uğradığı halde başaramazsa affolunur. Fakat kusurunu bildirmesi lazımdır. Eğer Allah korusun hedefleri gözetmez ve bundan dolayı üzülmezse bu büyüklerin faydasına ve bereketine kavuşamaz. Paris'inin dediği gibi, saadet yazılmamışsa hiçbir kimseye faydalanmaz peygamberi görse de. Bir kimse vasıtanın yardımıyla fena ve beka mertebesine kavuşarak ilham ve firaset yolu kendine açılırsa ve ondan bu müjdeyi alırsa ve kendine kemal geldiğini işitirse o zaman ilham onun birkaç şeyde ona uymaması ve kendi ilhamına göre hareket etmesi caiz olur. Çünkü böyle yükselen bir mürid rehbere uymaktan kurtulmuştur başkasına uyması hata olur. Resulullah'ın esham-ı cihat işyerinde yani Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde açıkça bildirmemiş olan şeylerde o serverin iştihadından ayrılmışlardır. Bunların birkaçında ashabın iştihadı doğru olmuştur. Çünkü okuyanlar böyle olduğunu bilir. Bundan anlaşılıyor ki olgunlaşan birisinin vasıtaya uymaması caizdir. Ona uymaması edepsizlik olmaz. Hatta bu mertebenin edebi ona uymamaktır. Eğer böyle olmasaydı edeplerin en yüksek mertebesine varmış olan ashab-ı kiram hiç uymamazlık etmezdi. İmam-ı Ebu Yusuf, iştihat mertebesine yükseldikten sonra İmam-ı Azam Ebu Hanife'ye uyması doğru değildir. Kendi reyine uyması, İmam-ı Azam'a uymaması doğrudur. İmam-ı Ebu Yusuf'un Kur'an-ı Kerim'in olup olmamasında Ebu Hanife ile 6 ay çekiştim dediği meşhurdur. Sanatların ilerlemesi, düşüncelerin birbirine eklenmesiyle olur. Bir düşünceyle kalsaydı ilerleme olmazdı. Sibeveyin zamanında olan naiv bilgisi, yani buluşlar ve yeni görüşler eklenerek bugün yüz kat fazla artmıştır. Fakat bu ilmin temelini kuran O'dur. Üstünlük O'nundur. Her şeyin üstünü, kurucusudur. Yükselmek şerefi ise sonra gelenlerindir. Bundan dolayıdır ki hadis-i şerifte Ümmetim yağmura benzer. Öndekiler mi, sondakiler mi daha iyidir belli olmaz buyuruldu.